Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in Ya Allahu Ya Mu'in Ya Hannanü Ya Mennan Ya Kerim Ya Gaffar Ya Rahim Ya Rahman Cenab-ı Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya, Neticede her iki alemde aziz ve bahtiyar olmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Dinleyip de Ya Rabbi dinledik ve itaat ettik Diyenlerden eylesin Amin. Dinleyip de Dinledik ve itaat ettik diyeceğine Biz dinledik ama yine bildiğimizi yapacağız. Yine biz bu günahları yapacağız. Sen istediğin kadar konuş. Demek gibi, ipe gelmeyen birtakım sözlere bulaşmaktan, neticede, neticede beklediğini elde edemeden, ahirete gitmekten, Allah ve huzurunda rezil-i olmaktan, Mevla mazlum kullarını mas'unu mahfuz eylesin. Amin. Mevlana İmam Rabbani kattesallahu sirrahü s-samedani en son satırlarda buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'deki birtakım ayetler Cenab-ı Celle Celalunun müteşabih ayetleridir. Müteşabih ayet ne demek? Manasını sadece ve sadece hakiki manasını Allah Celle Celalunun bildiği ayetler. Sultan dedi ki, فَكَّنَا لُبُّ الْكِتَابِ müteşabihat Kur'an-ı Kerim'in öz, ana, öz, ana, hakiki e tarafını müteşabih ayetler oluşturuyor. وَالْمُحْكَمَاتِ Bir de muhkem ayetler vardır. Bunlar ise kışrı zalikel lubbin. Kur'an-ı Kerim'in öz, ana, hakiki cevher olan manalarının kabuğunu oluşturan kabuk mana dilim. لَا تَشْبِي temsil. O manaları ifade eden ayetler ise muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetlerin manasını herkes anlayabiliyor. Yani diyelim ki Türkçesine baktığın zaman tamam. Kim baksa o ayetin kelimenin manası ne olduğunu rahatlıkla anlıyor. Ama Cenab-ı Celle Celalü Baya bazı ayetlerin hakiki manalarını kendine has kılmıştır. Memrabbani kodizesirlo onun buyurduğu ve çile başka bir mektubunda Mevla biliyor, Mevla biliyor, Mevla biliyor o ayetin manasını. Bir de Mevla'nın has dostları var. O bilmeyi kendisine özel kıldığı bazı cici kulları var, nazlı kulları var. Bir de onlar, onlar da var diyor Sultan İmam-ı Rabbani. Al -Hayder Efendi, e Sirru, Ali Haydar Efendi kuddesi sırrı, o Ali Rıza Bezaz kuddesi sırrı'dan bahisle buyurur ki: Ayetlere öyle mana veriyor ki, Ayetlere öyle mana veriyor ki, Ne bir kitapta görüldü o mana, ne birisinden dinlendi diyor. Sanki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, belki sankisi de fazladır orada, Mevla söylüyor, o söylüyor. Mevla söylüyor, o söylüyor. Bir yere kadar kitapla gidebiliyorsunuz. Bir yere kadar kitaplardan istifade ile bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Ama hatta sol ve tarikatta bir çizgi vardır. Bir çita vardır. O çıtayı yakalayan Allah dostuna Cenab-ı Celle Celale doğrudan o ayetin manasını bildiriyor gibi bir seviyede vardır. Bir seviyede vardır. Kitapla bir yere kadar geliniyor. Oraya geldin, oradan ötüyor Mevla seni alıyor. Aynen nasıl ki mıknatıs demir tozlarını çeker ama siz demir tozlarını veya demir parçalarını o mıknatısın e, çekim ve manyetik sahasına kadar getiriyorsunuz, mıknatıs şart diye çekiyor. Şimdi bir insan mahkem ayetlerde beceri sağlıyor, e, ulema zahirden oluyor, kitaplardan istifade ediyor, ediyor, ediyor, neyse bir yere kadar geliyor ama müteşabih ayetlere o çizgiye geldiği an Cenab-ı Celle Celal kulu kendisine cezbeliyor. İşte orada, orada Sultan'ın beyanına göre İmam Rabbani nizahına göre orada Cenab-ı Celle Celaluhu herkese açık olmayan manaları, ifade etmiş olduğu müteşabih ayetleri anlama özelliği veriyor kuluna. Kur'an böyle esrarengiz bir kitap. Yani ee, diğer kitaplardan, İncil'den, Tevrat'tan e, en mütemayiz farkı budur. İncil'de bir ayet okunuyor, o ayetin peki anlaşılan manası neyse odur. Ama onlar da böyle müteşabih ayet yok, işte manası Allah'a hastır da, kullara özel değildir de, mesela öyle bir şey yok. Bir kere okursun, bir kere okursun, ne, ne anlamışsan odur ama Kur'an öyle değil. Kur'an öyle değil özelde müteşabi ayetler, peki genelde yani hususen müteşabi ayetlerde, umumen diğer ayetlerde, insan tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar ayetleri okuduğu zaman bir öncesinden farklı manalar anlıyor. Kur'an böyle bir özelliğe sahiptir. Müteşabi ayetler Kur'an-ı Kerim'in ana, öz, Cevher olan manaları ihtiva eden ayetlerdir. Oradaki hakiki manayı Allah Celle Celaluhu bilir. Peki öz mana, muhkemat ise, muhkem ayetler ise قشْرِ ذَلِكَ lubbi. O özün peki kabuğudur. اَكِمِ sala, Namazlarınızı dosdoğru kılın diyor Allah Celle Celaluhu. Hırsızlık yapmayın. Bu nedir peki? Bu muhkem ayettir. Bu ayeti kim okusa manasında bilse işte budur. Ama bazı ayetler var. Oralarda ise mesele farklı gidiyor. Hakiki manasını, öz manasını Allah Celle Celalü biliyor. El-müteşabihât, müteşabih ayetler, yellet tebeyyunul asla, Esas manayı, esas manayı, ana öz ve cevher manayı peki ifade eden müteşabih ayetler bu işi yapıyor. Ana öz hakiki mana ifade ediyor bir remsi vel işareti, işarette sinyalle o kadar ve tek şifan ve cakatetilkel muameleti anlatılan mananın gerçeğine, gerçeğine ona böyle açıkça, net bir şekilde temas yok ya, affedersiniz sinyalvari, sinyalvari o kadar açık değil. Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerinde bu hususiyetler vardır. Bir yere kadar geliyorsun ilimle, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sanki sana müteşabi ayetlere geldiğin zaman diyor ki, sen buraya kadar gelirsin, buradan öteye geçemezsin, ben sana bildirirsem bilirsin manasını, bildirmezsem bir şeyin yoksin. وَالْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ Aman, ulema-i diyelim ki hem akıl ilimlerini, hem kafa ilimlerini, hem de kalp ilimlerini, her ikisini cem etmiş olan Cenab-ı Hakk'ın kulları, ulema-i derin mi derin alimler bunlar var ya, وَالْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ جَمَعُوا بَيْنَ الْكِشْرِ وَالْلُّبِّينَ Ayetlerin hem peki öz manalarını hem ana esas manasını hem de o ayetlere kabuk olan diyelim muhkem ayetlerin manaları her ikisini de cem etmiştir. Ulema-i Rasihun. Bir tanesi sadece kitabın söylediğiyle ancak yani yetinebiliyor. Kitabın himmetiyle bir şeylere bilebiliyor. Yani diyelim kafayla sadece gidebiliyor. Öbürü ise öbürü ise kafa artı kalp. Aklın yanında eğer kalp de çalışıyorsa, kalp de peki, devreye giriyorsa tamam, bu alim, bu alime can verilir, bu alime her şey feda edilir. Ümmet-i Muhammed'in başında, ümmet-i Muhammed'i idare edecek, onları irşad edecek olan hakiki gerçek âlim, ulema-i rasihundur. Ulema Bakarsın böyle üstü başı hırbanidir, üstü başı dökülüyordur ama işi o biliyor. Cenab-ı Hak Celle, Celle sırdaşı olmuştur. Ruslar Afganistan'ı işgal ettiği zaman Şeyh İsmail Han'ı arıyorlardı. Şeyh İsmail Han'ı, girdin zaten Şeyh Afganistan'a, daha ne, niye şeyh arıyorsunuz ki? Zaten Afganistan'ın bir şeyi yok ama onlar özellikle Şeyh İsmail Han'ı arıyorlardı. Nakşi-i Meşayihin'den. Şeyh İsmail Han, işte efendim bir gölün kenarında, bir bataklığın içi, bir sazlığın içerisinde bir kulübesi var. Sazlardan yapılmış bir kulübesi var. Devamlı, mürakabede duran bir zattı. Elin Rus'u dahi, elin Rus'u dahi, elin gavuru dahi, Müslümanların sırtını, yere getirilmesini engelleyen zatların peki bunlar olduğunu bildin. Bunlar olduğunu bildin. Bunlar olduğunu bildiği kellesini getirene 400 bin ruble verdi Ruslar. Niye bu şeyhin kellesini kim getirirse? Çünkü bu adamlar var olduğu müddetçe ümmet Muhammed'in silahı bile olmasa bunların sırtını yere getirme imkanı yoktur. Bunu Rus anladı ama bunu bugün ben anlamadım, bunu bugün ben anlamadım, bunu bugün ben anlamadım geç onu şu satırları bile, şu satırları bile dinlemeye tahammül edemez olduk biz, edemez olduk biz, ne ile nereye gidiyorsun sen, ne ile nereye gidiyorsun sen, adam olsaydık Allah Celle Celaluhu İsrail'e şu an fırsat vermezdi, Ak Filistin, Lübnan derken Suriye doğru geliyor yani, bugün yar Allah göstermesin buraya gelecek, Allah göstermesin, Allah göstermesin peki, neyi bekliyorsun sen? Sen neyi bekliyorsun peki? Ve sen ve sen kiminle uğraşıyorsun sen? Ve sen kiminle uğraşıyorsun? Şurada ulemayı rasuhun diyor. Peki ulemayı zahir diyor. Şuradaki bilginin pratine baktığın zaman mesela bundan ibarettir arkadaş. Mesela bundan ibarettir arkadaş. Dedikodu, gıybetle bir şey olmuyor. İnsafsızlığın manası yok. Endülüs İslam Devleti 800 yıllık bir devletti. Bugün İspanya ve Portekiz'in bulunmuş olduğu topraklarda 800 yıllık bir İslam medeniyeti vardı. Fransa geliyor, Avrupa geliyor. Peki alimler, hocalar peki birbirlerini yiyorlar hala? Sağalt bakılmıştı. Işte. Sonuç ortada. Koca 800 devlet ve medeniyet yıkıldı gitti. Niye? Niye? İşin içinde bak. İşin içinde, bu kalite adamlar olmadığından dolayı, iş ulamadan dönüyor, iş ulemadan dönüyor. İnşaatta en etkili belki malzeme çimentodur, çimentodur, çimentodur. Eğer çimento varsa bütün malzemeler Allah'ın izniyle birbirine kitlenir, inşaat çıkar. Ama çimento yok veya var çimento yetersiz veya var çimento, basit malzemeden yapılmış, bu inşaat mutlaka yıkılacaktır ve yıkılıyor da. وَالْوَلْمَا o beynel بَيْنَ ve lübben hem kabuk ilimleri belki hem de öz ilimleri ihtiva etmişlerdir hem ulemayı zahirin ilimleri peki ulemayı zahir ilimleri var hem de peki artı ilm-i de dende nasipleri var yani kalem ve kitabın söz konusu olmadığı kalem ve kitapla değil doğrudan Allah Celle Celalhu'dan Mevla ona bir hat çekiyor o hattan oluktan akıtıyor ona Ali Şirzade rahimeullah Teala koca tefsirinin 1. cildine mukaddimesinde diyor ki bir tefsir aleminin bir müfessirin, müfessir olması için on bir şart gerekiyor. On bir şart, on bir şartı yerine getiren insan Allah'ın ayetlerine mana verebilir. Efendi Hazretleri işte emsile bina, e, maksud, avamil okuyan hocadır diyor. İzhar kursa hocadır diyor. Bunlar keşfiyken söylenmiş sözlerdir bunlar. E, ben de izharı bitirdim, oldu mu hocam, molla vesaire. Ya, ya, ya öyle değil. O sözler teşvikken söylenmiştir. hep söylerdi. Hoca olan derin okuyacak. Hoca olan derin okuyacak. Hoca olan derin okuyacak. O okuyacağı da yani ilmi zahir, kafa ilimleri. Kaldı ki kalk kaldı ki böyle üç yıllık, beş yıllık eğitimle kalkıp da ahkam kesmek, ay e, her ayetinde yani e, iktidar sahibi olmak, mana verebilmek. Yok. Ecdad zamanında şu ilmi zahir dediğimiz ilim var ya, 16 senelik program üzerinden veriliyordu. Çocuk da de 16 yıl eğitim görecek. Elimde cetvelleri var. Ne dersler, ne dersler, ne dersler. Ki 16 yıllık eğitimden sonra ancak bu kabuk diyelim ilimleri elde edebiliyor. Daha öze geçmiş değil, âlüsüzade sıralıyor. Tefsirle meşgul olacak olan veya müfessir olacak olan alimin Peki, bilmesi lazım gelen ilimleri sayıyor, sayıyor, sayıyor, on tanesi, on tanesi kesbi. Yani sen çalışacaksın, uğraşacaksın, didineceksin vesaire. On birincisi diyor, ilmiyle dün sahibi olmaktır diyor. Ne demek ilmiyle dün sahibi? Öyle bir noktaya geldin ki artık, Cenab-ı Celle Celal doğrudan sana ilham ediyor oradaki gerçek manayı. Peki burayı nasıl elde edeceğiz? Ali i de diyor ki, ilk onu elde et, onbirinciyi Allah Celle Celal'i doğrudan ihsan ediyor. Sultan da onu söylemişti. E nasıl yani, muhkem ayetlerde becerisi olmayan bir insan, manası her taraftan peki, her yönden, her kişi tarafından, bilinebilen ayetlerden eğer senin haberin varsa, Allah sana ee ilmini kendine has kılmış oldu müteşabi ayetlere anlama kabiliyeti veriyor. Eğer yok o, o yoksa o, o ince manalara peki girebilme ehliyeti mi insan kazanamıyor? Kazanamıyor, kazanamıyor. Ebu Suud efendi 29 dokuz sene Şeyhülislamlık yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın eee İslam'ıydı kendisi. 29 sene alemi İslam'a o fetva veriyordu. Bir günde 1400 mesele fetva verdiği rivayetleri var. Bir insan bu günde 1400 soru soruluyor adama, 1400 soruya fetva verebiliyor. Kitaba bakmadan ki 1400 mesele bana bir mesele sorsanız bir haftada bile cevabını veremiyorum belki bir evde veremiyorum ama ilmi zahirde öyle bir noktaya gelmişler ki kitaplar peki ondan sonra beyinlerinde eskiden böyle mahkemeler yoktu sabit mahkemeler adliyeler vesaire Kadı Efendi ee, hani işte bu meselelere sorunlara cevap veren görevli zata kadı diyoruz. Kadı efendinin şu cübbesinin içerisinde 20 santim elinde kırk santim boyunda uzun defterler vardı. Bunlardan hala bir kısmı duruyor. İstanbul müftülü şeriticiler arşivi var. Orada var. Düne kadar bu defterlerin üzerine o kadıların kim ne sordu ne cevap verdi defterlerin üzerine çok affedersiniz sidik akıyordu. Allah selamet versin. Sadık Albayrak söylemişti. Ocam dedi gördüm dedi, üzeliyle çiçek üvey dedi, idrara dedi. Onları kurtarmak bu fakire nasip oldu demişti. Kadı Efendi burada gidiyor mesela yolda. Geliyor birisi soru soruyor. İşte Efendim Hazretleri diyor şöyle şöyle şöyle yapmak caiz mi? çıkartıyor defterini. diyor ki İstanbul Çarşamba Nam Efendim semtinde mürür edip giderken işte aşağı doğru, balta doğru değilim. İşte Efendim Ahmed'in oğlu Mehmet diyor bana diyor şöyle şöyle şöyle bir soru sordu diyor. Peki caiz mi değil mi diyor ki, el-cevap caizdir veya caiz değildir, altına da kaynağını düşüyor. Diyor ki bak Molla Hüsrev'in Durer ve Gurer adlı fıkıh kitabı diyor, bu ilmi zahir bu, kitaplar beyinde. Bu, bu, bu kadar efendim bir güç elde edildikten sonra Allah Celle Celaluhu gerisini veriyor. Ebu Sûd Efendi 1400 meseleye bir günde fetva veriyor. Müftis <gülüyor> Sakale'in hem insanlara fetva veriyor hem cinlere fetva veriyor. Her iki alemin de müftisiydi Ebu Süde Efendi. Yemiyesi şeyha 300 akçeydi. 300 akçe. Mezaman ki tefsirini yazdı İrşadül Akli Selim ile Mezahir Kitabül Kerim tefsirinin birinci yılını yazdı. Kanuni Sultan Süleyman'a takdim etti. Padişahım buyurun. Kanuni baktı. Bayağı iktidar gösteriyor. Yani çok çok mükemmel bir tefsir. Neticede görevlere emir veriyor. Hocamın diyor maaşını 300 akçeden 450 akçeye iblâ edin diyor. Yükseltin diyor bir. İkincisi o Beyazıt'ta şimdi Vakıf Hat Eserleri Müzesi var. Tam Beyazıt Meydanı'nda. Vakıf Hat Eserleri Müzesi. Eskiden orada belediye kütüphanesi vardı. Geçitten geçiyorsunuz hemen sağ taraftaki Tarihi Medrese. Orada Orada her gün bir saat tefsir dersi dersidirildi. Ve o bir saatlik yoğmiyesi yövmiyesi kitapların yazdığına göre 40 akçıidi. 40 akçe, 1 akçe. akçe bugün diyelim 20 milyonsa 4 kere 2 8 ne yapar? 800 milyon sadece bir saatin Efenem tutarı idi ederiydi. Bu işin ilmi zahir tarafı o kadar ekstra bir tefsir âlimi ki diyelim, o kadar mükemmel bu ilmi zahiri konuşturuyor ki, değer bu ise ya peki, ya peki, ulema-i râsıkun dediği nereden gidiyor? İmam-ı Rabbani Kudî'ye buyurdu. Onun için, hem işin zahir tarafı lazım, hem batın tarafı lazım, hem ilim lazım, hem irfan lazım. ilim İlim, mahkem ayetlere bakan taraf. İrfan, diyelim müteşabih ayet veyahutta da işte işari, tefsir, yani tasavvufi anlam demektir. Her ikisi eğer bir araya gelirse, o zaman işte o ilim Hacı Bekir lokumu gibi leziz oluyor. Ve'l-ulemâ'l-râsikûn, ulemâ'l-râsikûn, cemaûn, beynel-kışrı ve'l-lubbi hazu. Malimler, eldetler mecmûa-i suret-i şeriatı ve hakikatı, şeriatın hem sureti, hem dış kisvesi diyelim, hakikati hem de özü, hem muhkem ayetlerle alakalı manalar, hem peki müteşabih ayetlerle alakalı en ilimler vesaire tamamını elde etmişlerdir. İsmet-i Garibullah Mevlana Halid'den bahsederken risale ne diyor? Zülcenahayn diyor. Zülcenahayn diyor. İki kanatlı. İki kanatlı. Zülcenahayn kanatlardan murat, hem peki e, muhkem ayetlerle alakalı ilimler, hem peki müteşabihle alakalı ilimler. veyautta hem zahiri ilimler, kesbi ilimler, hem de ledünni ilimler. İmam-ı Şahani teala buyuruyor, tarikatta bir zatın mürşid olması için veya bir insanın şeyh olması için diyor, e, dört mezzebin bütün fetvalarını delilleriyle ortaya koyabilecek güçlü olması lazım diyor. Bak işin şey tarafı bu, zahir tarafı. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebinde söz konusu olan fetvaları delilleriyle birlikte ortaya koyacak güçlü olması lazım şeyh ve mürşidin hepimizin malumu olduğu üzere, efendi bu alay eder kudüs bu iktidara sahipti, meşihatta. Peki, dört mezhep üzerine fetva verebilecek güçteydi. İş ne oluyor? Her geçen zaman bakıyoruz yani, bu kalite böyle basamak basamak basamak basamak basamak basamak aşağı iniyor. Giden bizden gidiyor, her birli Esad Efendi. Carl Welt diye bir Fransız gelmişti 1935'lerde Türkiye'ye. Bir e, 12 gün falan kaldı Erbil'li Esad Efendi'nin tekkesinde. Erbil'li Esad Tekke Günlüğü diye, şimdi kitap piyasada var, şeydir, o kitabını aslı tercüme edildi Türkçe'ye. Erbil'li Esad Efendi'ye bir sorular soruyor Fransız, bir sorular soruyor. Yani normal bir alimin verebileceği cevaplar değil. Bu sorulara yani her bir Leşat Efendi o kadar güçlü bilim sahibi hem tarikat götürüyor hem de peki işin ilmi zahir tarafını götürüyor Sultan bu kaliteden bu çıtadan bahsediyor Valkubara o peki büyük alimler bu işin yani uzmanları mütahassis olan alimler tasavvuru şeriat'e İslamiyeti şöyle tasavvur ediyorlar. Keşşin bir insan gibidir din İslamiyet. Yakunu kışruhu ve buho, Onun kabuğu ve özü min sureti şeriat ve hakikati. Şeriatın suret ve özünden kaynaklanıyor. Şeriat peki diyelim bir insan gibidir diyor ulema. Bir dış görünüşü var, bir iç görünüşü var. Peki e, düş görünüşü ne? Şeriatın suret tarafı. İç görünüşü ne? Şeriatın öz tarafı. Cevizin kabuğu var, cevizin özü var. Valla ced'o ilme ahkam-i şerai'i. Bak fıkhıla alakalı ilimleri. Fıkhın ortaya koymuş olduğu namaz, abdest, işte gusül, keyemmüm, oruç, hac, zekat vesaire, Evlenme, boşanma, şirket, alışveriş meseleleri vesaire bunlar, bunlar bu ilimler surete şeriati, şeriatın peki kabuk tarafını oluşturan ilimlerdir. Ve ilm hakikati, oval esrar peki ince derin olan bir ilim tarafını da e, o ilimleri de peki akte şeria, şeriatın peki özü, özü ana üssü ana merkezi olarak görmüşlerdir. Neticede ideal alimi yani e, gıpta olunacak e, ilmine irfanına güvenilecek olan alemin profili bu. Hem işin kitap tarafını, hem işin kafa tarafını, hem de peki kalp tarafını e, götüren alimdir, götüren alimdir ümmeti bunlar alıp götürecektir. Okurken veya yetişirken bunların model almak gerekiyor. Ama günümüzde model insan bu olmuyor. İşte yani Avrupa paralelinde kalkıp da birisi eğer lafazanlık yapıyorsa, işte Türkçe kitaplardan oradan buradan bir şeyler derleyip de bir iki de ağzı laf ediyorsa, al sana alim vesaire. Yoo, o değil o. Yani kavramlar, cemaat kavramlar var ya, ve kelimelerin peki muhtevaları, içerikleri, ondan sonra öz manalar o kadar rayından kaydı ki sormayın gitsin sormayın gitsin. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu Teala buyuruyor ki: "El-hikayetun al ve Alimlerin var ya, alimlerin peki e, hayatlarını okuma, alimlerin kendi nefis muhasebelerini okumam, okumam "Abbu ileyye min kesir min el Fıkıh ilmi tahsil etmekten bana çok daha çok daha tatlı geliyor. Fıkıh ilmini yani burada hor ve hakir görüyor öyle anlama, ikisi karşı karşıya gelse fıkıh mı okursun, fıkıh mı okursun yoksa peki o güçlü hem işin zahir tarafını hem batın tarafını götüren he, o alimlerin hayatlarını, tekvaları, veraları, edepleri, ilimleri peki okudular, hal ve gidişatları, hareket ve nasıl peki? Bir de bunu okuyorsun uleman. Heh, alimlerin bu yönünü okumak, fıkıh tahsil etmekten diyor, bana çok daha sevimli geliyor diyor. adabul عَدَابُ الْقَوْمُ وَاَحْلَاقُونَ Çünkü alimlerin, geçmişlerin hayatlarıyla meşgul olma, meşgul olma, meşgul olma, onların ilim noktasındaki edeplerini sana gösteriyor, ahlaklarını gösteriyor. İlimden murat ahlaktır, bunu sana doğrudan fıkıh vermez doğrudan fıkıh vermez. Fıkıh meseleyi anlatır sana. Ama o zatların peki hal ve hareketleri, sekenatları, insani ilişkileri, ne bileyim işte Allah'ın kelamına vukufiyetleri vesaire, peygamberimizin sünnetine ittibadaki efenin güzelliği vesaire. Sen onlara bak, onlara diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu Teala. Eskiden efendi Muallim Nacinin Esami diye bir kitabı vardır. 750 tane geçmiş büyük zatın tercüme halinden basılır o kitap. Eee, erkek öğretmen okullarında, ecdadın son zamanlarında dar l vardı. O okullarda bu kitap okutuluyordu. Talebe 750 tane geçmiş büyük zatın tercüme haline okuyor, kısa kısa. Eee nerede doğdu, nerede öldü, peki hocası kim, talebeleri kim, kitapları kim? Bir de onun gıpta edilecek, imrendirecek iki üç tane halini söylüyor. Çocuk yetişirken model insan görüyor. Hak diyor ben, Beyazid-i Bestami olacağım, ben, İmam-ı olacağım, ben, işte Sultan Fatih olacağım, ben, git yukarıya mesela Halid-i olacağım mesela, çocuğun önüne model insan koyuyorlardı. Ulemayı rasuhundan bahsediyor. Ulemayı zahirden bahsediyor vesaire. Ama şimdi değil, değil resmi mekteplerde, okullarda, e, kurslarda bile yani bir e, talebeye model olabilecek olan insanlardan ne kadar bahsediliyor? وَسَارَتْ تَعِيفَةٌ bir sureti Şeriati Bazı alimler mesela şeriatın sadece kabuk tarafına takılıyorlar, oraya aşık oluyorlar. Tamam şu kadar kitabım var, E ee, kitaplarımdaki bilgiler bana yeter, ötesi yok yok vesaire falan filan. Yani insanın şeyini, bedenini ruhundan ayırır gibi, Şeriatın suret tarafı mı şeriatın hakikat tarafından ayrılıyorlar ve en hakikate şeriatın özü diye bir şey yoktur diyorlar. Ya ayet hadis açıktır. Orası ne söylüyorsa aha Odur diyorlar. Günümüzde mantık bu oldu. Günümüzde anlayış bu oldu. Televizyonlar böyle bir modeli sürekli empoze ediyorlar. Millete ideal gösteriyorlar. Ama öbür taraftan sadece yani bu şeriatın hakikat tarafını bilmek de cübbeyle şavlarla olmuyor. Çarşafla olmuyor. Bunun temsil etmiş olduğu bir mana vardır. Bir ağırlık vardır. Onu da ortaya koymak gerekiyor. Neden korkuyorum biliyor musunuz cemaat? Yani üzerimize acayip bir şey çöktü. Bir algı eksikliği var insanımızda. Yediklerimiz şüpheli, yediklerimiz ondan sonra yani has, ondan sonra tertemiz, helal mı değil. Yani bir şeyler var mutlaka. Bakın burada neler konuşuluyor? Bunlar konuşuluyor değil mi? Burada bu söyleniyor, ondan sonra sohbetten sonra birisi kalkıyor. İşte o şöyle, o böyle vesaire vesaire. Ya benim söylediğim bak ortada. Hocamın söylediği mesele ortada. Niçin, niçin, ne oluyor peki? Şurada konuşun, konuşulanın dışında bir takım manalara çekmek suretiyle ee, şu daha inik yapılıyor. Bu kadar söyleniyor, bu kadar söyleniyor, bu kadar söyleniyor. Bak hayattayız kardeşim. Ölmedik ya. Anlamadıysan gel sor, gel sor, gel sor itiraz edeceksen, al kitaplarını, al kaynaklarını, gel buraya. Koca efendi söylüyorsun ama nereye dayanarak? Gel! Korkma, çekinme! Hadi utanıyorsun vesaire. Aç, telefon, bir şey yap yani, nedir? Bunu da yapmıyorsan, ben senden şüphelenirim. Ben senden şüphelenirim. Bu kapıda hainlik yapılmaz, herkes adını bilsin. Burası işgal kapısı değil. Görev verilirse bir insana, tamam. Burada hizmet eder. Buradaki birçok görevli insanlar kendi isteğiyle buraya, o göreve gelmedi. Getirildi, getirildi, getirildi. Elbette bu tayinleri yapanlar bir şey biliyor. Onların gözleri görüyor. Onlar uzakları bizden daha iyi görüyorlar. Sana göre mesela yani bazı şeyler hoş olmayabilir. Ama ne yapsın peki konuşan? Görevli ise ve şöyle şöyle yap deniyorsa e, onun haddine mi yani kendi başına hüküm ketsin, kessin? İmam-ı Rabbani kutlu sırruhu bazı mektuplarını yazdığı kişilere diyor ki, şu yazdığım mektubu diye okumayacaksın biliyorum diyor. Bak aynı sıkıntı eskiden de var. Yani bak bakacaksın, geçeceksin diyor. Sana tesir etmeyeceğini biliyorum diyor. Ama diyor, ama diyor, ama diyor, ileride, çok zaman ileride diyor, bu mektupları okumaya hasret çeken Allah'ın cici kulları gelecek diyor. Ben onlara bunları yazıyorum. Ahmet, Mehmet, seni düşünüyor seni 450 yıl önceden. Ben kalkıyorum, budu budu budu budu budu budu budu budu. Bu kafanın mantığı yoktur. Bu kafa bu kafa bu adam bitirecektir. Kala kala mendilkada kaldık ya. İnsan azıcık düşünür. Hangi ortamda yaşıyoruz? Kimi bitiriyoruz peki? Kimi bitiriyoruz peki? Artık her şeyde açıkça ve net bir şekilde bizden beklemeyin artık. Öyle bir atmosfer var ki, gönülden geçen her şeyi söyleme imkanı bitti artık. allah Teala zeval vermesin ama nerede o eski rahat günler vesaire? Evinden kalkıp da, diyelim mesela şuraya İmam-ı şu mübarek satırlarını dinlemeye tenezzül etmiyor. Oraya gitmektense yatmak ve uyumak daha iyidir diyor. Bu adam hoca! Bu adam hoca! Bu adam hoca! eğer ümmet Muhammed'in hocası bu ise İnna lillah ve inna ileyhi raciûn Bekir Sadak hoca vardı, Allah gani gani rahmet eylesin şimdiki Marmara İlahiyat Fakültesi eskiden onun ismi Yüksek İslam Enesüsü'yüydü o insaflı bir hocaydı, Allah gani gani rahmet eylesin bir gün talebeler demiş ki Bekir Sadak hocaya, ya hocam demişler şu e, İslam Enesüsü'nün gövdesine bir ayet yazılması lazım demişler, hangi ayet demiş Ehlestüvel zine ya'lemun bel zine la ya'lemun. İş bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Burada bilenler var bu fakültede, bu enstitüde. E bilmeyenler yani burada okuyanlara peki denk olamaz manasında bu ayetin yazılması lazım demiş. O mübarek adam demiş ki oğlum ne alakası var demiş. Buraya yazılacak bir ayet var demiş. O da inna lillahi ve inna ileyhi racun. Ya yani ölmüşüz biz bitti o kadar. karşı tarafı tenkit ederken bir kendine bak. Bir kendine bak. Tenkit ettiğin sende varsa o zaman gaz kes, kal orada. İmam-ı Müzeni Şafii Fukâs'ındandır. İmam-ı Şafii rahimehullah Teala hiç anlatıyor. İmam-ı diyorlar ki: "Keyfe shahwatu kelil ilim?" İlme karşı şehvetin nasıl? Arzun ve isteğin nasıl? İmam-ı Şafii ki kal, esma bi'l-harfi ma la esmahu." Şimdiye kadar duymadığım bir harfi değil bir kelimeyi, bir harfi duyduğum zaman <gülüyor> İlmi diyor kulakların duyduğu zaman kulakların ne kadar seviniyorsa, ne kadar seviniyorsa, diğer bütün uzuvlarım, bütün uzuvlarım da aynı hasretle ah bizim de kulağımız olsaydı, ah biz de kulak olsaydı Ah biz de kulak olsaydık, keş o kulaklar gibi o ilmi dinleseydik diye heyecan diyorlar diyor. Benim uzuvlarım ilim tahsilinde vaz ve sohbette vesaire bunu hisseder diyor. İlme karış şehvetin budur. E bir soruda da keyfet alabukelehu. Nasıl peki ilmi arıyorsun, ilmi araman nasıl peki? Bak kattı ta nerelerden buraya geldik değil mi? Birkaç kelime duyalım diye elhamdülillah. O birkaç kelime var ya... Hü, hü, hü. O birkaç kelimeyle Allah'ın iziyle ahirette köşeye döneceksin. İmam-ı Rabbani öyle söylüyor. Bir saatlik vaaz ve sohbet dinlemek... Kırk kere, kırk kere... Kırk kere... Kırk kere... Her keresi de kırk gün... Her keresi de kırk günden kırk kere... Dört kere de on altı, bin altı yüz gün... Bin altı yüz gün gir çilehaneye... Caminin altındaki mahzene... Orada tesbih çek, bir saatlik vaz onu kattardı İmam Rabbani'ye. Eğer buna imkanın yoksa o zaman diyor şeyhinden aldığın dersi diyor, derse itimam gösterdik Mevla'yı zikret, zikret diyor. Hacı Yusuf Hemedani Kulize Sirru buyuruyor, eğer bir insan intisab edeceği bir şeyh bulamazsa, Efendim ittiba edebileceği bir Allah dostu bulamazsa her gün yedi sayfa Ehlullah'ın terceme-i haliyle okusun diyor. Aynı feyzi Allah'ın izniyle onlardan da alır. Reşahat oku, Nefahat-ül Tunus oku, Arapçan varsa Al-Haddaiq Al-Vardiyyi oku, tabakat oku. neler neler neler, bu markette neler var? Hani ya müşteri? Temezzül edip de girip vitrine dayı bakmıyorum. Ondan sonra konuş. Bir Arapça kitap getiren arkadaşım var. Bazı kitapları Türkiye'ye bir tane getiriyor. Bir tane, bir tane, bir tane. İki tane yok, bir tane getiriyor. Çünkü bu kitabı alsa alsa, aşak al salır diyor. O kadar. Türkiye 73 milyon. Kitap Türkiye'ye bir tane geliyor. Bir tane geliyor. Bu eksiklik içerisinde, bu iştahsızlık içerisinde ben nasıl hoca olacağım ben? Ben nasıl kalkacağım? Ha, doğru konuşulduğu yerde itiraz edeceğim. Kem aletle kemalet olmaz. Bak ulemayı Rasikun ne söylüyor? Hem kafa ilimlerinde, hem kalp ilimlerinde bir numara. İmam Şafii Allah diyor ki ona diyorlar ki nasıl ilmi arıyorsun orada burada orada burada vesaire. Diyor ki sadece ve sadece hayatta bir çocuğu var. Başka çocuğu yok. Hayatta bir çocuğu olan bir anne, o çocuğu kaybettiği zaman hangi iştahla ararsa onu, e, hangi hasretle o evladını yana yana ağlaya ağlaya ararsa, benim ilmi aramam böyledir, diyor. Bak burada bir çıta var, İslam'da peki ilmi mantığın bir çıtası da budur, İştahın yani tarif edilemeyecek kadar yüksekte olacak. Bugün pazar, sağa sola gitmeye tamam, hakkımız var, helaldir, eyvallah. Peki bunları nereye koyacağız? Bunları terazinin kefesine koyacağız. Allah Celle Celal'ü kaybettiğimiz değerleri tek tek tek tek tek tek elde etmeye hepimizi muvaffak eylesin. Mevlana Celle Et-i Urmi Kuddîs ki, kitapları okumadan önce kendinizi okuyun diyor. Ağzın balyorsun sultanım. Kitapları okumadan önce önce kendinizi okuyun diyor. Ne demek istiyor? Yani tarikatla, tasavvufla bir mürşidi kamille işin irfan tarafını yani elde etmeye bakın diyor. Ha. Sonra peki ilmi zahir konuşturun diyor. Ama oraya gelmek için de buradan geçmek gerekiyor. Bu sistemler allak bullak oldu. Batının şablonlarına göre ilim adamı düşün. Hoca düşün bilmem ne vesaire vesaire. Bu ne mantığı vardır Allah aşkına. Yani Amerika'ya artık düşmanlığın manası kalmadı gibi. Avrupa'ya düşmanlığın manası kalmadı gibi. Eee belki eksik ilimle, ne bileyim gururla, kibirle yetişen işte bir takım taslaklar, hoca taslakları yetiyor zaten uğraşmamız için. Bu hallere düştük. Cenab-ı Hak halas eylesin, Amin. bu işin sahtekarlığı affedilmez, affedilmez. Demin ki bahsettiğimiz Şeyh Hıysan Ebu Sud Efendi, bazı şeyhlerin öldürülmesine fetva vermiştir, belgelerde geçiyor. Üsküdar Nam Kariye'de diyor, bilmem hangi mıntıkada diyor, bilmem işte diyor Mehmet Zühtü adındaki şeyh diyor, bilmem ne, bulunduğu yerde katledile diyor, meğer adam şeyh geçiniyor. Cübbesi var, şalvarı var, saç, sarı sakalı benden daha heybetli vesaire. Ama alçak, ama namussuz, sahtekar şey gözüküyor, il var diyor bende, şu var, var, milleti ütüyor. Milletin sırtından geçiriyor vesaire. Bulunduğu yerde katledile diyor Ebu Sude Efendi. Eğer Ebu Sude Efendi yaşasaydı, bilmem yani ben hayatta kalacak mıydım? Veya sen kalacak mıydın? Hemen kendini artıya geçirme. Hemen kendine pey verme, gel insafın varsa bir köşe bulalım ya, orada beraber ağlayalım ya, benim günahlarıma seni ağla, senin günahlarıma ben alayım ya. Ağlamak gibi bir nimet varken havalara girmenin anlamı ne? Bu insanlara hürmet göstermek gerekiyor. Bunlara gerçek not vermek gerekiyor. Hazdalik Allah ve cenim buyurduğu gibi Ensahunnas billahi insanlara var ya en iyi vaaz eden e, Cenab-ı Celle Celalühu en iyi bilen insan peki Teşekkünnest ta'zimen li hurmeti la ilahe illallah. La ilahe illallah sahibi olan insanlara insanlara hürmet gösteren insandır diyor. Sen mesela hakikaten İmam-ı anlattığı ulema-i rasihundan bir Allah dostu buldun değil mi? Ona hürmetini esirgemiyorsun, ona tazim gösteriyorsun, ittiram gösteriyorsun. Koca sultan diyor ki astalli veccah, insanlara en iyi vaz eden, en iyi vaz eden, ilmi kamil olan, e la ilahe illallahla oturup, la ilahe illallahla kalkan insanlara, kalkan insanlara hürmet gösteren insandır diyor en iyi vaiz budur diyor biz kimleri bıraktık nerelere gittik Şeyhülislam Musa Kazım Efendi büyük hallameydi hemşerisi geliyor Erzurum'dan buraya Ziyer gidiyor onu Şeyhülistan Musa Kazım Efendi rahmetli hocam diyor işte eve gidelim hemşerisi şeyh kaliteli şeyh Neyse gidiyorlar eve Şeyhülistan Musa Kazım Efendi Bir sini pilav getiriyor koyuyor Hocam buyurun diyor Yiyelim ben yemem diyor Buyurun hocam ben yemem diyor Hocam buyurun işte ben aldım vesaire falan Yemem ben diyor Israr ediyor Şeyhülistan Musa Kazım Efendi Sonunda Şeyh Efendi Artık yani taşı dine koyma Anının geldiğini biliyor ve Avucunu pirince sokuyor Bir avuç pirinci kaldırıyor Sıktığı gibi kan damlıyor Diyor ki, hoca hoca, bu pirinci rüşvet parasıyla aldın, diyor. O devleti batı yıkmadı, o devleti başta hocalar yıktı, hocalar! Bize bunlar şimdi mitos geliyor, efsane geliyor vesaire. E tabi, her şeyin hayal olduğu, hayal kabirliği bir ortamda yaşıyoruz. Hoş insan beton değil ki, insan sosyal bir hayvandır der sosyoloji. Yani toplumsal hayat diye yaşayan işte bir varlıktır. Birisinin hareketinden sözünden etkilenebiliyoruz icabında. Artık yani yoldan çıkmış nasıl düşünüyorsa olayları vesaire, hadiseleri biz de aynı peki kartaya, aynı vartaya yuvarlandık. Hadi bakalım İslam'da böyle deyip gidiyoruz ama canım, canım! Kazın ayağı öyle değil işte. وَلَمْ يَعْرِفُ لِيَنْفُسِهِمْ شَيْخًا وَمْ مُقْتَدَنْ